Dua, Allah'ın insanlara verdiği çok özel bir hediyedir. Rabbimizle iletişime geçmenin en kestirme yoludur. Biliyorsun ki Allah'ın zatını gözlerimizle göremeyiz. Ama kainat kitabının sayfalarını her çevirdiğimizde Rabbimize ait izleri ve bizi ona daha çok yakınlaştıracak haritaları bulabiliriz. Dua sayesinde ise Allah'a yönelip hiçbir aracıya gerek duymadan Rabbimizle konuşuruz. Peki ya Allah bizimle konuşur mu? Evet, elbette. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize pek çok şeyi anlatır ve biz Kur'an'ı okuduğumuzda da Rabbimizle sohbet etmiş oluruz aslında. Hem biliyor musun? Mümin Suresi 60. ayette "Bana dua edin, duanızı kabul edeyim." diyor Allahü Teala. ''Ben bunları anlatırken sen şunları söylüyorsun içinden belki de ama matematik sınavından yüz almak için dua etmiştim. Olmadı. Lise sınavlarında istediğim okula girebileceğim puanı almak için çok dua etmiştim. Olmadı. Dualarım kabul olmadı.'' diyorsun. Duanın senin istediğin o anda gerçekleşmemiş olması kabul edilmediği anlamına gelmez ki. Belki de henüz kabul edilmesi gereken zaman gelmedi. Belki de... Duan bir yönüyle eksik kalmıştır. Ne dersin? Eksik dua mı olurmuş diyorsun? Dualarımızın kabul olması için ellerimizi açıp Allah'tan bir şeyler istemeden önce üzerimize düşen görevleri eksiksiz şekilde yerine getirmek duanın kabul edilmesi için birinci şarttır. Örneğin dersi yeterince dinlemedim, sınav için gerekli hazırlıkları yapmadım ama sınavdan önce öyle çok, öyle çok, öyle çok dua ettim ki bu tıpkı şuna benziyor. Doktor bana bir reçete verdi ama ben doktora gitmenin yeterli olduğunu düşünerek reçetede yazan ilaçları almadım ve doktorun tavsiyelerine de uymadım. Doktora gittiğim için de iyileşebileceğimi düşündüm ama tabii ki iyileşemedim. Sonra da doktorun beni iyileştirmediğini düşünürsem haklı olur muyum? Tabii ki hayır. Demek ki duanın iki yönü olmalı ki eksik kalmasın. Fiili dua yani istediğimiz şeyin olması için bizim yapmamız gerekenler... Bir de sözlü dua, üzerimize düşen her şeyi yaptıktan sonra en güzel sonucu almak için Rabbimizden yardım dilemek yani tevekkül. Namaz kılarken her rekatta okuduğumuz Fatiha suresinde her gün defalarca yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Diyerek önce kulluk görevini yerine getirmemiz, daha sonra Allah'tan yardım istememiz gerektiği konusunda Rabbimiz bize yol gösterir. Bazen de her şeyi eksiksiz yaptığımızı düşünürüz. Gerçekten de hem sözlü hem de fiili duayı ihmal etmemişizdir. Örneğin istediğimiz liseye girmek için çok çalışmış, duamızı da eksik etmemişizdir ama sonuç beklediğimiz gibi olmadığı için de canımız sıkılır. O an evet üzülebiliriz ama bu sonucun bizim istediğimiz şeyden daha iyi olup olmadığını bilemeyiz ki. O zaman hayırlısı demeyi öğrenmeliyiz. Çünkü Rabbimiz duamızı kabul eder, istediğimizi bazen hemen verir. Bazen duamızı kabul etmez ama duamızda istediğimiz şeyden daha iyisini verir. Ya da bazen bekleder ve en iyisini verir. O zaman da bize şu ayet rehberlik eder. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım.